Günaydın. Bugün günlerden perşembe ve günün ilk kampanyası için Bursa'dayız. Melis küçük, eşya bile taşınamayacak kadar küçük bir araçla günde iki kere toplanan köpekler kısırlaştırma ve rehabilite için yeri bile olmadığını söyleyen bir belediyede bilinmeze mi gidiyor diye soruyor kendisi Mudanya Belediyesi'ne ve ekliyor. Mudanya Belediye Başkanımız hayvanlara hizmet etmem diyor. Mudanya Veteriner İşleri her gün iki araçla tüm canlarımızı topladı, akıbetleri bilinmiyor. Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelik Kollu her görüşmede yerim yok, kısırlaştırma yapacak malzemem yok, ilacım, antibiyotim yok diyor. Sahipli canlarımız alındı ve aileleri canla başla evlatlarını aradı ama evlatları çoktan bilinmeze gitti. Her gün sokaklardan sayısız canımız toplanıyor. Kısırlaştırma için malzeme yoksa, ilaç yoksa, en önemlisi rehabilite için yer yoksa bu toplanan canlarımıza ne oluyor? Hasta olanlar tedavileri yapılmadan nerelere atılıyor? Lütfen artık daha fazla canımız telef olmasın. İstediğimiz çok bir şey değil ki. Hasta olanlar tedavi edilecek, kısırlaştırma yapılacak ve evlatlarımız alındıkları bölgelere geri bırakılacak. Şimdi soruyoruz çok mu imkansız bir şey istiyoruz? Artık ne olur belediyemizin imkanları bu kadarına yetmiyor demeyin bize. Her şeye bunca bütçe ayrılırken sadece evlatlarımıza gelince mi imkanlar el vermiyor diyor. Şu ana kadar 1702 kişinin imzaladığı kampanyayı siz de Change.org'dan arzu ederseniz destekleyebilirsiniz. Bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Şimdi de güne Ece Şahinoğulları Marmara Üniversitesi rektörlüğüne hitaben kampanyasını başlatmıştı ve üniversitenin mezuniyet töreninin tarihinin değiştirilmemesini talep ediyordu. Eğitim ve öğretim hayatının sonuna gelmiş bireylerin yıllarca beklediği ve çalıştığı bunun için iki büyük sınav, yüzlerce ders sınavları ve ortalama 17 yılını harcadığı sürenin bitiminde ailelerimize hediye etmek için yapılacak olan kep töreninin Tarihi değiştirip öğrencilere törene 5 gün kala haber verildi. Birçok öğrencinin ailesi şehir dışından gelecek olup planlarını ona göre yaptı. Değiştirme imkanı bulunmayan durumlar dolayısıyla iş yeri izinleri, otobüs, uçak bileti alımları benzeri mağduriyetimizi sizlere bildirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımı dolayısıyla değiştirilen İşletme fakültesi CAP töreninin tarihinin geri alınarak Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı yerleşkesinde yapılmasını istiyoruz diyen Şahinoğulları'nın Kampanyasını 1525 kişi desteklemişti ve bunun sonunda başarılı oldu. Mezuniyet töreninin tarihi ilk duyurulan gün, saat ve yere ayrıldı ve gerçekleşti. Günün bir diğer kampanyası için şimdi de Artvin'deyiz. Bu kampanyanın sahibi ise Umut Can Alparslan. Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran ve bir fenomen haline dönüşen Leyla ile Mecnun dizisinin filminin yapılmasını talep ediyor ve ekliyor. Leyla ile Mecnun'un ilk çıktığı andan itibaren izleyici de büyük mutluluk uyandırmış birçok dizinin yapamadığı şey yüzümüze yansımıştır. Gerek karakterler gerekse içerdiği mesajlar sayesinde her geçen gün seyircisini ve sevenlerini arttırmıştır. Ayrıca IMDB'de 8.3 puan alaran tek Türk dizisi olmuştur. Leyla ile Mecnun 17 Haziran 2013 tarihinde yayından kaldırıldıktan sonra sevenleri daha da artarak bir nevi ülke meselesi halini aldı. Nitekim o dönemde Change.org üzerinde. Diziye son verilmesin diye sayısız kampanya vardı. Ve daha sonra bu dizinin bir başka kanal tarafından ev sahipliği yapılması konusunda da yine kampanyalar vardı. Herkes Mecnun'un Leyla'ya kavuşmasını, İsmail'in ise o gemiye binmesini çok istedi. Bu nedenle olacak ki biz Leyla ile Mecnun sevenler olarak bunları görebileceğimiz bir sinema filmi olsun istiyoruz. Artık belki gelir umuduyla yaşamayalım bunları görelim biliyoruz. Final anlatıldı daha çekilemez ama... Sayın Onur ünlü yönetmenliğinden hiçbir ödün vermeden bunu bize yansıtabilir. Lütfen milyonlarca Leyla ile Mecnun Seven'ini üzmeyin, kırmayın, bizi mutlu edin diyor kampanyacı. Ve geliyoruz bir işçi hakları kampanyasına Diman İş Sendikası başlatmış. Sendika kampanyasıyla Sabancı Holding Yönetim Kurulu'na sesleniyor. Diyor ki Teknosa'ya AŞ'ye ait Gebze Depos'u işçilerinin sendika mücadelesi. İşveren tüm baskılarına rağmen devam etmektedir. Sendikamız Liman İş 2014 yılının Ekim ayında çoğunluk sağlamasına karşın işveren işletmenin İstanbul merkezdeki işçilerini SGK'da Bu depoya kaydırmış ve çoğunluğa itiraz etmiştir. 6356 sayıda garabet yasanın açıkları nedeniyle dava bir türlü görülememiştir. İşveren vekilleri sürekli işçileri baskı altında tutarak işten atma ile tehdit etmektedir. Belli aralıklarla da sendika işçileri basit bahanelerle tutanaklar tutarak işten atmakta ve diğer işçilere gözdağı vermeye çalışmakta işçilerin anayasal hakları olan sendikalaşmaya engel olmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. İşçilerin üzerindeki baskı kuran işveren vekili konumundaki çalışanlar işçi olduklarını ve patronlarının en ufak bir sıkıntıda kendilerini kapının önüne koyacağını unutmasınlar. Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız gibi işverenin çalışma ilişkileri müşaviri bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır. Ancak anlaşılan bu iyi niyetli uyarılarımız dikkate alınmamıştır. İşveren sınıfsal kaygıları çerçevesinde hareket etmeyi ve meydan okumayı tercih etmiştir. Liman İş Sendikası ile Teknosa işçisi bu meydan okumayı kıracaktır. Siz de Teknosa Lojistik Merkezi işçilerinin yanında olarak mücadelemize destek olabilirsiniz diyen sendikanın mücadelesine change.org üzerinden siz de katılabilirsiniz. Günü artık iki başarılı kampanyayla kapatalım. İlk önce MS hastalarının ilaçlarının SGK kapsamına alınması için başlatılmış ...bir kampanya vardı. Türkiye'de 40 kişi multiple sclerosis hastalığıyla yaşam mücadelesi veriyor. Bu hastaların büyük oranı 20-40 yaş arası genç insanlar. MS şimdilik tam tedavisi olmayan ve ataklarla seyreden bir hastalık. Tedavi görmezsek atak dönemleri kalıcı özürler bırakabiliyor. Bizler MS'e karşı atak sıklığımızı ve atak şiddetini azaltmak için... ...koruyan bir takım tedavilerimiz var. Koruyucu tedavilerimizin başında da iğneler geliyor... Bu iğneler tedavi sürecine olumlu yanıt vermeyince kullanmamız gereken ilaçlarımız. Gilenya, Sabiri, Vampira var bu ilaçlar arasında. Tüm dünyada reçeteyle satılıyor, onay almış bu ilaçlar. Ama ülkemizde SGK tarafından ücreti karşılanmıyor, bizim için ulaşılmaz durumda. Oldukça pahalı olan bu ilaçları MS'lilerin kendi imkanlarıyla ulaşmaları mümkün değil. Bu ilaçları kullanabilmemiz, vücudumuzda kalıcı hasarlara neden olabilen atakların önlenmesi gerekir. Ya da hafif etkilerle geçirilebilmesi için çok önemli. MS hastalarının genç yaşta bu hastalığa mahkum kalmaması, sağlıklı bir hayat sürdürmesi için bu ilaçların SGK kapsamına alınmasını istiyoruz diyordu. Ve 1399 kişinin desteğiyle kampanya başarıya ulaştı ve bu ilaçlar artık SGK'nın onaylı listesinde yer alıyor. Son başarılı kampanya için şimdi İngiltere'deyiz. Bir emlak şirketi olan Foxton's mağazalarının önüne evsizlerin yatmasını önlemek için sivri uçlu çubuklar yerleştirmişti tabi emlak şirketinin evsizleri uzaklaştırması burada biraz ilginç bir durum yaratıyor bunu fark eden 42387 kişi şirketin evsizler için yapılan bu haksız tutuma son vermesi için harekete geçmiş ve sadece 4 gün içinde mağaza hemen önündeki sivri uçlu çubukları kaldırmış benzer bir başarı Ankara'da elde edilmişti Ankara'lı kitap seyaverlerinin imzalarıyla bu